bu makam kelimesi tabi dünyevi makam anlamında değil belki tasavvufta makam ne anlama geliyor öncelikle etimolojik anlamı yani nedir e, dilerseniz oradan başlayabiliriz yani bu tasavvufta makam ne anlama gelmektedir buyurun efendim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Ve muhammedin Voilà alihi ve sahab-ı ecmaîn. Arapçada kaf harfi, vav harfi ve mim harfi. Evet. Türedi kelime bu. Kvm. Ve ayakta durmayı ifade ediyor. İlk manası bu. Kıyam diyorsun. Evet. Namazda kıyam var. Kıra, türkü, sücud var diye konuşuyoruz kıyam kelimesi ile makam kelimesi aynı kökten türemiştir etimolojik kökeni aynı ayakta durmak anlamına geliyor evet ama Arapçada bir kelimenin içinde şayet vav wow harfi görürseniz vav wow harfi bir sembolik sigıl değer olarak evet. ölümü gösterir Y harfi de hayatı gösterir. Hu. Yani vav harfinin fonetik güzellikle ifade edilmiş şekli. Vav harfinin ifade Orada hüvedeki hü ve hü genellikle tembihe işaret eder. Evet. Esas vav harfi hu, u, u Türkçe'de o. Türkçe ...ya dönüşüyor bu. Ben, sen, o. Gaybet bilinmeyen ona dönüşüyor. Yani... ...ölümle alakalı bir yapısı var. Evet. Ve vav wow harfi... ...yazılış itibariyle... ...böyle dışarıdan küçük bir daireyi... ...bir daireyi küçültüyorsunuz... ...ve içeride bir nokta meydana geliyor. Ya yani Bir dönen... ...Karadeli'ye giden yıldızların... ...dönüşü gibi... ...Hacıların... ...Umrecilerin Kâbiye-te Afedisi gibi... ...soldan... sağa doğru... ...bittiği yer... ...Vav'un gözü oluyor... Evet. ...Nokta-i Süveyda'nın... ...çıktığı yer olarak orayı söylüyorlar... ...o... Kitabı Tavasin Tevasin adlı eserinde... ...Hallacı Mansur... ...sanırım... ...bu hususa işaret eden bazı cümleleri var... ...bu konuştuğum hususa delalet evet. eden... ...ölümle alakalı... ...halbuki... ...kavime... ...yani... ...burada bir ayakta olmak, iş yapmak... ...kıyam, Kıyam, kayyumiyet... ...yani evet. bu gibi ilginç mi? Kıyamet... kıyamet. kıyamet ...sona ermek diyoruz... ...halbuki kıyamet kelimesi ayağa kalmakla alakalı bir keyfiyet... ...yeniden diriliş gibi yani... ...tabii Resurrection... Kıyamet, Kıyam. hani sondu, kıyamet devamı ifade ediyor, ayakta duruş. Bir yandan da ölümle alakalı. Şimdi üçlü maslarında ortasında var. ecvefi vavi olan bir kelimedir. Evet. Makam kelimesi, isim mekandır. İsim mekan. Ve acaba ölümle nasıl bir bağlantı kurulabilir? Namazda ayakta durmanın. Ölümle nasıl bir bağlantısı var? Allahu Ekber diyoruz. Birinci hareket işte kıyam. Tek birden sonra kıyam. Bir makam. Yani bir ayakta duracak yer. İkametgah. Sözlükte bu manaları var. Lisanul Arap'ta ayakta duracak yer diyor. İkamet ettiğimiz, oturduğumuz yer anlamına geliyor. Mertebe, seviye, mevki. Evet. yani bir hierarşi basamaklarında bir basamak yukarı doğru çıkarken basamak basamak basamak işte farça hocasının dediği gibi pile pile nördoban basamak basamak merdiven diyor pile pile nördeban basamak basamak merdiven bir merdiven düşünüyorsunuz ve çıkış halindesiniz işte bir makam kelimesi bununla alakalı Evet. Dolayısıyla Ayakta durmak Yükselmek Mertebe, makam, mevki Farkındaysanız Kelimeyi, makam kelimesini Açıklamaya çalışırken Kullandığımız referanslar Soyut referanslar Mücerret referanslar evet. Anlam referansları, mana referansları Mücerret Somut değil, soyut. soyut İşte şu makam sahibi birisi Efendim ne yapıyor? Efendim kendisi Milliyetin Bakanlığında e, genel müdürlük makamına sahip diyoruz. Evet. Yani gözü görünmeyen bir şey. Onun bir evet bir odası var. Bir masası, bir koltuğu var. İdare ediyor işleri. Makam bulunduğu yerin gereğini yapan ve o bulunduğu yerle ilgili kendisine verilen özellikleri yansıtan anlamına geliyor. Ne ile alakalı bir makamı varsa o makamla ilgili kendisinden iş beklenilir. Evet. Kendisi ihlas makamındadır. Hizmete veriniz ve kendisi hizmet eder. Niye? Makamı ihlas. Gitti yere ihlasıyla fetheder. Yani Değişmez bir özelliği bunun evet. Bu delikanlı İhlas sahibi samimiyet Sahibi ve içten Yani bir O iş yapmaya Başladığı zaman o makama Sahip olduğu görülür evet. Ve de O makamda olduğu için O yönde işler kendisinden çıkar O yönde işler Kendisinden zuhur eder Ve ondan dolayı da Onun ihlas makamında olduğunu görürüz Bakıyorsunuz Milliyetin makamında herhangi bir işle görevli bir makama sahip ve genel müdür ve onunla ilgili işleri deruhde ediyor. Evet. İşte mertebe, mevki, böyle yücelik ama gözle görünmeyen manevi bir yapısı var. Kıyam namazı aynı zamanda bir makamdır. Yani, Allahu Ekber diye ayakta başladık. Allah'la iletişim kuruyoruz. Komünikasyon, haberleşme başlıyoruz. Elham okuyoruz. inna tayyna okuyoruz. Yani evet. ve mücerret bir manası olduğu için, kıyamın, ayakta durmanın soyut bir manası olduğu için sanki namazda ilk iş olarak bu alemden sıyırıyoruz. Bir üst en boy yükseklik diye mekan oluşumu ile dördüncü boyut zaman. Bunların oluşturduğu bir dar alandan daha yüksek, daha yukarıda bir alana çıkıyoruz. Kıyamın manası bu şekilde değerlendirilebilir evet. ve bu bir makamdır. Demek ki anlıyoruz ki namazda kıyam varsa namazın kendisi bizzat bir makamdır. Hı. Ondan sonra rükusu gelir. Ondan sonra secdesi gelir. En sonunda kaadesi gelir. Oturma işlemi gelir. Kıraat da kıyamda oluyor. Tabii kıraat da orada oluyor. Yani okumak. Evet. Ama dört ana rükûn var. Tamam. Namazın şekil olarak, formasyon olarak evet. ayakta durmak, eğilmek, secdeye varmak ve oturmak. Evet. İşte, i̇şte Allahu Ekber demek ve kıraat. Onları da eklediğiniz zaman mana olarak şey olarak adet olarak namazın içindeki şartlar altıya çıkıyor. Namazın içindeki şartlardan nitekim bu söylediğim namazın kendisinin bir makam oluşu ve soyutu, mücerreti ifade etmesi namazın içindeki şartlardan bir tanesi de kıraattir. Evet. Tilavet değildir. Kıraat. Tilavet ayrı bir şeydir. Tabii. Kıraat ayrı bir şeydir. Tilavet dil ile yapılan fonetik merkezli bir yapıyı ifade eder tilavet kelimesi Kur'an tilaveti Kur'an kıraati ise hem maddi dille okuyoruz hem de kalp diliyle aynı anda okuyoruz dilimizle kalbimiz birleşiyor evet. ona kıraat deniliyor okuduğunu hissediyorsun yani kelimelere zahirine kelimelerin harflerin fonetiğine bağlı kalmıyorsun onun üzerine çıkıyorsun bir entüisyon, bir seziş, bir hissediş, bir inspirayt, ilhamlanış, bir hale geçiş, böyle kendinden geçme, evet. bir yapı. Bu gibi manalar var. Yani kıraat kermesinde Demek ki kıraatin kendisi de üst adına mensup. Yani her zaman şunu söylerim. Biz hepimiz... Allah tarafından beynimiz simüle edilmiştir. Düzenlenmiştir. Beyin dizayn edilmiştir. Dizayn edildiği için Allah beyne, düşünceye bir sınır koymuştur. Zaman ve mekan sınırlar koymuştur. İşte yeryüzünde inne evvele budu vud'a lin-nasi lilleti bekkate mübareken ve huden lil Yeryüzünde ilk yapılan ev Allah için kurulan, hidayet kaynağı olan alemlere Kabe'dir. Kâbe. Ayet bunu anlatıyor. Öz olarak. Meal olarak. İlk ev dört duvarlı yapıldı. Dikdörtgen yapıldı. Niye dairesel değil? Halbuki Kabe göksel semavi bir manası var. Semavi ecram dikdörtgen ve kare şeklinde olmaz. Semavi ecram daima daireseldir. Yani sonsuzluğu ifade eder. Ve Kabe dikdörtgen şeklinde yapılmış. Bizler, bizler, bu Kabe'de dört tane duvarımız var. Yani içine hapsolmuşuz. O aslında dört duvarlı Kabe bizim Allah tarafından beyin simülasyonumuzdur. Yani en boy yükseklik denen mekana hapsolmuşuz beynimiz. Onun üstüne akıl ötesine suçlayamıyor akıl. Evet. Beyin sıçrayamıyor. Dördüncü boyutta zamandır biliyorsunuz. Çünkü biz zamanlı ve mekanlıyız. Ama Allah'a giden yolda hakikat zamanlı mekanlı sınırlı değil. Akıl sınırlı, hakikat sınırsızdır. Namaz demek bize sınırlılıktan sınırsızlığa sıçrama imkanını veriyor. Evet. Namazın içerisinde biz sınırlılıktan kurtuluyoruz. Yani lepistes balıklar gibi... Dört duvarlı bir akvaryumun içinde yaşayan ve Allah tarafından en boy yükseklik gibi mekan ve zaman gibi dört boyuttan oluşan deterministik dünyanın yani sınırlı dünyanın yapısından kalbi seziş, aşk, muhabbet, ihlas, samimiyet, duygu, huşu, huzu, neyse kalpte ne hissediyorsunuz? ...kat eflahal mu'minun... ...ellezinehum fi salatim haşiun... ...inanan kurtuldu... ...ama namazda huşulu olursa kurtuldu... ...peki namazda huşulu olmasa... ...inanan kurtuldu mu... ...o kurtulamadı... Yok. ...huşu bu dört boyutlu... ...sınırlı alandan... ...daha üst bir alana... ...bir varlık alanına... ...çıkmak... ...işte kıyam ifade ettiği namazda... ...kıyam dediğimiz zaman... Hemen bu anlatımlar gündeme geliyor. Namazla biz miraç yapıyoruz, ayağımız yerden kesiliyor, göklere çıkıyoruz. Yedi kat semayı bir anda geçiyoruz. Hadi ama kafamız sadece Allah'ı düşünerek bu dünyadan uzaklaşıyor mu? Yoksa bu dünyanın dertleri ve problemleriyle mi namazda meşgul oluyoruz? Yani arşi olmamız gerekirken bakıyorsun namazda hala ferşiyiz topraksalız toprak. toprak türabi dünyaya arazi hani semavatla gezmek yarın ödeyeceği borcu düşünüyor namazda yani yükselemiyor semavat yok yeryüzünde falanca borcu varmış namazda kafasını ona takıyor İmam Rabbani de namazda neyi düşünüyorsan ona tapıyorsun diyor buyur kırdığın namazı değerlendir evet namaz uçuştur nedir? miraçtır Yukarılar çıkıştır. Miraçta çıkış, basamak basamak, merdiven merdivendir. Evet. İşte, makam kelimesini anlatırken, biz namazın içindeki miracımızın basamak basamak, merdiven merdiven, kademe kademe Allah'a doğru yükselişi ifade eden bir mana. Evet. Bir göz önünde bulundurmamız lazım. Biliyorsunuz, yukarı çıkışlara... Bir makam ifadesi kullanılırken kötü ahlaka makam kelimesi kullanılmaz. Yukarıya derece ifadesini kullanırken aşağıya doğru düşüşlere dereke diyoruz. Dereke. Derece ayrı bir şey, dereke ayrı bir şey. Dereke negatif miraçtır. O da miraç ya. Gerisin geriye miraç. Esferi safiline miraç. Ama aşağı doğru indiği için arece, yükseldi değil de dereke. Dereke kelimesi kullanılır o manada yani. tabi bunları düşünmemiz lazım şu namaz bu ifadelendirişiyle e, es mi aracül mümin hadis-i şerifinde anlatıldığı gibi namaz müminin derece derece basamak basamak Allah'a tırmanış yaptığı bir olaydır bir miraçtır Uruçtur yani. uruç çıkış ve ta aruzu ileyhil ve ruhu fi yomin kana miqdaruhu melekler sizin dünyada saydığınız bin yıl tekableden bir günde Allah'ın katına oruç ederler, miraç ederler biz namazı kılarken kendimizi açtığımız andan itibaren deterministik dünyanın bu yaşamış olduğumuz dünyanın ...ön boy yükseklik denilen maddi... ...yani mekan... ...bir de bunun ruhu olan... ...mekanın ruhu olan zaman... ...sıkışmışlıktan kurtulduğumuz zaman... ...ruh özgürleşiyor. Ruh göklerden geldiği... ...geldiği esas vatanına gidiyor. Onun için... Evet. ...makamdaki yükseklik ...aynı zamanda... ...kişinin asır vatanına doğru gidişi. Çünkü beden... ...bu toprağa ait ölünce bu toprağa girecek. Aslımız bizim toprak bedensel olarak. Ama ruh olarak geldiğimiz yer Feize evet. su'u fihi min ruhi ayet-i kerimesine göre ruhumuzun esas vatanı Allah'tır. Evet. Ruhi'deki ruh kelimesi muzaaf Ya kelimesi muzafun Ruhumuz izafetle, ırratif olarak, izafi olarak Allahü Teala'ya bağlıdır izafiyetle bağlıdır mensubiyetle değil nispetle değil evet Şu muza, muzafili, izafet relativite irtibat, bağlılık nasıl bir bağlılık? transandantal aşkın, yüce, müteal aklın anlamayacağı bir bağla bağlı aklımız anlayamayacağı için biz hissederiz yaşarız ama dile gelmez getirilemez ...ve anlatılamaz... ...hikmetün meskutun anha... ...diye... ...tısavvuş sözlüklerinde bir madde vardır... ...fakirin tısavvuş sözlüğünde... Evet. ...anlatılamayan hikmet... ...ruhun Allah'a olan... ...izafi bağlılığı... ...nedir... ...o relativite nedir... ...relation... ...ilişki... ...relatif... ...alaka... Bağ, ...bir bağı var... ...evet başka yere değil Allah'a bağlı şu namaz esnasında o izafet neyi ifade ediyorsa o ifade ettiği mananın sınırları içerisinde bizim miraç yapıyoruz o da peygamberimizin yapmış olduğu miraç işte bizim gözlerimizin önündeki hadislerle ayetle sabit olan miraçtır ve herkesin de cenabı Allah'a kendi kabiliyeti oranında yapması gereken miraçlar vardır ama hepsinde ortak yön, zamanlı ve mekanlı bu dünyanın gayesinden kurtulmakla mümkündür. Namazla sadece Allah'ta gayip olmak, yani primitif fena makamına ulaşmak, yani e, basit fenayı yaşamak. Esas fena makamı büyük makam. Namazın içinde herkes fena, fena makamına eriyor ama çok basit bir seviyede. ...ve herkeste bu kabiliyet var mı? Var. Evet. Nitekim namazda kendimizi kaybetmek. Herkes bunu yapabilir. Uykuda da kendimizi kaybediyoruz. Ölünce de kendiliğimizi... ...İngilizcesi selfness... ...houdi... ...yani... ...kendilik... ...mahiyette... ...nedir? Mahiyetimiz onda kayboluyoruz. Şu namaz o zaman başlıyor. Evet. ...ya Resulallah diyor... ...Hazreti Aişe annemiz... ...biz namaz kılarken kendimizden geçiyoruz... ...dış dünyadan bir alakamız kalmıyor... ...bambaşka bir hal oluyor... ...anlatamıyorum diyor... ...peygamberimiz tebessüm ediyor... ...Hazreti Aişe annemize... ey Aişe... ...o hal aynen bende de var... ...ve o şekilde namaz kılmaya devam edin diyor... ...işte miraç bu olmuş oluyor... Evet. ...onu yakalayabilmek lazım... Ya. ...zaman ve mekan kaydından kurtulmuş... Buna da Zaman ve mekan Dünya ile alakalı bir yapı Dünyadan kurtuluyoruz Yukarı çıkıyoruz dediği zaman Ona da ölüm adı veriliyor Namazda ölüm olmuş oluyor Çektiğimiz zikir de aynı şekilde Kendimizden geçiyoruz Allah kalbimize O noktayı süvedaya Al kelimesi Vuruş yapıyor Ve düşüncede Bir hareketliliktir Al kelimesi La kelimesindeki he ise hu ile alakalı yani hareketlilikten, hareketsizliğe, yokluğu, değişkenlikten, sabitliğe, teferruatımızdan, çevremizden, periferiden, santrale, merkeze, merkez noktaya gidiş. Allah, Allah, Allah, Allah. Zikirde gizliyle böyle çökmek lazım. Yakın bizim derüş kardeşlerimize, arkadaşlarımıza soruyoruz öyle adam nasıl ne yapıyorsun diyorum şöyle şöyle zikir çekiyorum diyor Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah bu bu zikir değil bu yavaş yavaş Allah Allah Allah ilk al Allah zikrinin Allah'ın değil Allah zikrinin zikir hatırlamak demektir. Bizim hatırlama fonksiyonumuzun hareketli kabiliyeti, la da hareketsiz kabiliyeti. Sükun merkez. Merkezde hareket yok. Evet. Allah. Al çevre. la... merkez. Al. La. Merkez varınca hareketsizlik yani ölüm yaşıyoruz. Allah. Öldüm. Allah. Öldüm. Allah. Öldüm. Allah demek görmek demektir. Evet. Allah'a kavuşmak, ölmek evet. Allah'a kavuşmak değil mi? Evet namazın içinde bu hakikat var çünkü namaz da bir zikirdir ekrümün <gülüyor> salatü taha suresindeki ayet-i de bunu gösteriyor işte kıyamın ifade ettiği mananın arka planı namazda ne olmuş oluyor bunu anlamaya çalışırsak makam kelimesi yukarılarda bir şey ifade ediyor evet metafizik bir şey ifade ediyor mütehal aşkın transandantal zaman ve mekan boyutunun üstüne çıkmak mekansızlaşmak, la mekani olmak, la zemani olmak. Yani mekanın olmadığı bir yerde, zamanın olmadığı bir yerde benim karakter arkemin ilk çıkmış olduğu ayağın-ı hakikatime ulaşmam. İşte miraçı oluyor. Ulaştığı zaman ayağın-ı sabitede ikinci tağ günde Birinci taayyündeki peygamberimizin ilk yaratılan nur Muhammedi'sini görüyorum. Her şey önce peygamberimizin nurunu yarattı Allah. Bütün kâina, bütün varlığı da onun nurundan yarattı. Peygamberimizin nuruna ulaşıyorsunuz. O nurdan ne kadar istifade ediyorsanız Allah'ı o kadar içselleştiriyorsunuz. Allah'ın rengine o kadar insibag yolu ile o Allah'ın rengini alıyorsunuz. Allah'ın rengiyle rekleniyorsunuz. renkleniyorsunuz. İnsibag, boya demek. Boya. Levin de boya demek. Ama levin kelimesi kullanılmıyor. Sıbka kelimesi kullanılıyor. Sıbka kelimesi ile levin kelimesi arasında fark var. Biri fizik renk. Levin, fizik renk. Sıbka da o rengin arkesi ...çıktığı ilk yer renklerin ilk çıktığı yer Sıbğa Sıbhat Allah Allah'ın rengi dünyaya çıkıyor geliyor León adını alıyor rengi renk peki Sıbğa'nın renkler yedi renk işte mavi kırmızı mor yeşil falan peki ilk çıktığı yerdeki renk ne cevap Allah'ın rengi vardır Sıbhat Allah ve menasunemin Allahı Sıbğa Önahelehu abi dun Allah'ın rengi nedir renksizlik evet ...la mekani ve la zemani de... ...levün yoktur... ...mekani ve zemani de... ...levün renk vardır... ...renk çeşitlerinin... ...246 bin çeşit olduğunu... ...modern bilim optik bahsinde... ...anlatıyor bize... ...200 binden fazla renk çeşidi var... ...renklerin... Vallahi, ...spektrum evet. analitik... ayrımında bu kadar renk olduğu... ...tesbir edilmiş kainatta... ...ama orada... ...sıbığa da renk yok... Renklilikten renksizliğe. Bütün renkler renksizliktedir. Mevlana ben de renksizim, ben de renksizim diyor. Nakkaş aynı devle 10-15 defa resmini yapmış, tutturamamış. Her yaptığımda şeklinizle yaşıyor demiş. Ben de tanıyamıyorum Nakkaş. Ben de tanıyamıyorum kendimi. Renkten renge giriyorum. Sabit bir rengim yok. Renksizlik rengiyle renklendim. Ben kimim? Bak renksizlik denince... ...kendi asli hüvvetine işaret ediliyor... Evet. ...kendisinin... ...beşeri benliğinin ötesinde... ...bir ilahi benliği işaret ediyor... ...ilahi benliklerimiz kimliksizdir... ...niye? Kendi beşeri benliğinin... kaybolursa ...hüvvetsizlik meydana gelir... ...ve ben kimim... ...sorusunu soruyor... ...kimlik algısı kalkıyor... ...namazda ben kimim... ...var mıyım yok muyum... ...bu algı kaybolması lazım... ...evet... Cemüle nazil kendimi ben de bilmiyorum bu makamda diyor. Ne olduğumu ben de bilmiyorum. Ve Allahu Teala'nın tecellileri neyse ona göre şeklim onu alıyor diyor. Tecelli bu bu şekli yazıyor. Tecelli şimdi bu şekli yapıyorsun. Evet. Bir sabit yok. Ancak renksizlik sabitliğinde bütün renkler olduğu için bütün renklerin de zuhuru oradadır. Renklerin ruhudur. Lev'nin ruhu sıbğadır. Hakikati oradadır. Levinler oradan çıkmış gelmiştir. O zaman renklerden kurtulmak lazım. Yek renk olmak lazım. Ona tevhidin hakikati deniliyor. Tevhid değil hakikati. Tevhidin hakikati. Evet. Onun için tevhidi tevhid etmek lazım. İmana iman etmek lazım. Aşka aşık olmak lazım. Diye Hani Fahrettin Iraki'nin... lemat tadlı eserinde anlatıyor ya... ...aşka aşk olmak, imana iman etmek... Evet. ...tevhidi tevhid etmek... Yani ...tevhidin hakikatine ulaşmak... ...imana iman etmek, imanın hakikatine ulaşmak... ...biz o hakikatlerle uğraşacağız... ...bu, aşka aşk olacağız... ...aşkla işimiz yok bizim... ...imanla işimiz yok bizim... ...imanın hakikati... İman avamla alakalı bir kavram... ...imanın hakikati havasla alakalı... ...bir kavram daha üstü iman. Evet. Yani daha güçlü bir iman, Hakk'a yakın mertebesine giden bir yapıyı ve bir yapılanmayı izah ediyor bu. İşte makam kelimesindeki bizim kıyam adı altında en boy yükseklik ve zaman dört duvarını aşıp akvaryumumuzun ötesindeki gerçek varlık neyse onu yaşamaya başladığımız zaman orada Allahü Teala hazretlerinin... ...bize verdiği yeni bir elbise var. Bedensizlik elbisesi var. Zamansızlık yapısı var. Evet. O yapıya... ...biz ölüm adı veriyoruz. Allahu Ekber dedin... ...ve vefat ettin öldün. Ne oluyor? Ben... ...bana ben demen... ...ben bende değilem... ...bir ben var bende... ...benden içeru... ...bana ben demeyin diyor. Bir ben var bende benden içer o. Ne olduğunu ben de bilmiyorum diyor. Onu geçtik. Şu andaki beşeriyi benliğimiz bile bilmiyoruz. Talibemize evladım senin ruhunun karanlık deliklerinde kurt gözüküyor, hırs gözüküyor. Kedi gözüküyor, kıskançlık gözüküyor. Sende haram yapı var. Domuz gözüküyor. Ve ruhunun derinlikleri bunlarla kararmış. Noktayı sevda'nın iç alemlere doğru uzantısı kuyun senin karanlık ne zaman iman gerecekti o karanlık kuyuları aydınlatacaksın Hazreti Yusuf'un kuyusu aydınlıktı kuyuda hikmet verildi kendisine evet. Allah ve el Hayna ileyi ile tunb bi haza vehumla diyerek Allah Kuyunun içinde yedi yaşında çocuk... ...Yusuf'la vahiy yoluyla konuştu. Ayet mi okuduğum? Kuyudayken konuştu. Daha yedi yaşında çocuk. Daha peygamber de olmamış. Demek Yusuf'un kuyusu aydınlık olunca... ...Allah'ı ona konuşmaya başladı. Biz de namazımızla o karanlık kuyularımıza... ...Yusuf gibi girdiğimiz zaman... ...nasıl aydınlanacak? Rabbimiz bize namaza nasıl konuşacak ve namazımız nasıl şekillenecek varın bunu biraz asir düşünün lütfen. Makam kelimesini kıyam üzerinden anlatmaya çalışmıştık. Kıyam, evet. Ve tabi istikamet kelimesi de buradan geliyor. İstikamet kelimesi o da de makamdan ya, geliyor. Kavami. Evet. Bak dikkat edin hep kelime manevi açılımla, metafizik açılımla. O evet. Çok önemli. Kıyamı anlattık ve önceki konuşmamızda. Evet. Makam bu şekilde bir insanın yükselisi yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak yani ahlak ilkeleriyle sülükün mertebelerini anlatıyor makam. Yani bu manevi derece alma evet. Tabi manevi derece evet. ve manevi derece almak demek güzel ahlaktan bir takım özellikleri kazanmak anlamına geliyor. Nasipli olmak. Bu şekilde miracı siz namaz çok yapabilirsiniz bu namaz sizi yapılandırır in salate tenha ani'l fuhşae ve'l münker ve lezikrullahü ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun yani namaz sizi kötülükten önce fuhşiyetten alıkoyar evet ondan sonra münkerattan alıkoyar fuhşiyetten alık olması yani bir insanın iffetli olması namazla öncelikli zikrediliyor ve iffet ötesindeki diğer günahlar da sekonder olarak primer evet. değil sekonder olarak sayılıyor. ve dikkat edin namazın inşa insanı inşa edisinde bu şekilde güzel ahlak ilkesinin ortaya çıkışı ve derece alışı evet. aldığı bu derecelerin makam şeklinde ortaya konuluşu ve nazara verilmesi üzerinde çok düşünülmesi gereken bir husustur. Evet. Ve güzel ahlak sahibi olmak demek, dikkat edin, eğer Allah sevgili ise şayet, sevgilinin rengine bürünmek, sevgilinin gölgesinin şeklini alabilmek ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, tehellequ bi ahlakillah parantezinin sizde reel olarak gerçeklik olarak gözle görülür hale gelmesi demektir. Evet. Allah'ın ahlakı da Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın anlattığı ahlak. İnni buistu liutemime makarim'l-ahlak. Ahlakın güzelliklerini Tamlamak tamamlamak zaman. üzere geldim, gönderildim diyor peygamberimiz. Evet. Nedir o? Allah'ın ahlakı. Kur'an ahlakı, Allah'ın ahlakı. Niye? Çünkü biz harifeyiz. Evet. Yani Allah'ın yeryüzünde gölgesiyiz. Aslın şekli dış yapısı zahiri bizde tecelli etmiştir. Batınını bilemeyiz. İkinci ayağını sabite. Yani tâyyûn-i Ondan önce tâyyûn evvel. Sıfatların ve isimlerin karışık olduğu yer. Nur-u Muhammed'in. Daha sonra mutlak kayıp hazreti. Yani Absolu Anna'un. Mutlak bilinmeyen, mutlak meşhul Oraları biz bilemiyoruz. Ama ortaya çıkışı güzel ahlak. Dolayısıyla kuran ı Kerim tamamı itibariyle avam tabakasına indirmiştir. Herkesin anlayabileceği bir kitap mıdır? Evet, herkesin anlayabileceği kitaptır. Ve ilk baktığınızda herkesin girip anlayabileceği kitap. Ama Ateynahül ve Hikmete kitabı herkes anlayabilir. Ama onun altında ikinci esas derinlerde Yürüyüp akıp giden nehrin esas manası hikmet. Herkes onu anlayamaz. Onun için aklı reason akıl değil de intellekt akıl olanlar ancak o hikmeti anlayabilir. Hikmet de Peygamberimizin sünnetleridir. Evet. Kitap Kur'an Kerim... ve hikmet vermiş. Hikmet de Peygamberimiz. O kadar. Onun için ikisini bir ayırmak demek. ...Kur'an-ı Kerim'e, kitaba ihanet etmek demektir. Allah Peygamberimiz'e postacı kelimesini kullananların... ...şapkayı koyup... ...iyi bir düşünmesi lazım. İşte bu anlam derinliği içerisinde... ...hikmetin... ...kitabın... ...derinlerindeki manayı... ...verrasihune fil ilm dediğimiz... ...ilimde derinlere inmek... ...yani... ...ilmi teferruatlı bilmek manasına değil... İlmin ait olduğu derinlerdeki köke, ilim bize nereden geliyor? Allah'tan geliyor. İlmin ilk kaynağı Allah. İlk kaynağa gidip de o ilim menbaı olan Allah'tan ümmilik vasıyla, saflık vasıyla, arınmış bir ruhla Allahü Teala hazretlerinden alınan ilim yoksa Falanca fakihi de profesör 10.000 kitap okudu ve rasuhune fil ilim değil. Hmm. Bildiği ilimi yaşayan, yaşadığı içinde bilmediği Allah tarafından öğretilen ve rasuhune fil ilim budur. Bugün öleması okuduğu kitapları, okudu hadis ve tefsiri ve Kur'an-ı Kerim fıkıhı yaşamıyor. İhlas yok, takva yok. Onun için ilimde suh yok. Derinlere alt manaya, hikmete inemiyor. Kitabın yüzeyinde kalıyor. Yüzeyi avamla alakalı. Ve ondan sorumluyuz. Yani. Hikmetle sorumlu değiliz. Çünkü herkes hikmete ulaşamaz. Ve men yü'tel hikmete fe gadu utiye hayran kethira. Bir kimseye ne kadar bir hikmet verilirse ona çok hikmet verildiyse bir kimseye ona çok büyük bir hayırdır. hayır verilmiştir diyor. Mutlak hayırdır. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu Anlatılanları biz göz önünde bulundurursak o hikmete erişebilmenin yolu az önce anlattığımız gibi zaman ve mekan boyutunun üzerine sıçramak, ruhun zaman ve mekan esaretinden kurtulması, özgürleşmesi, zikirle, namazla, şeriatı yaşamakla mümkündür, mutlak özgürlük. O özgürlükle bilginin geldiği yere çıkış ve bir oluş ve saflık. Nefsin teskiyesi arınması Ruhun da tasfiye edilmesi Nefsin doğuştan gelen pisliğinin temizlenmesiyle Ruhun sonradan kirliliğinin giderilmesi Ruh geldiği yerde tertemiz geldi Nefis de geldiğinde pis geldi Biri tertemiz ruh, nefis de pis geldi O gelişteki pisliği Şu küfürle alakalıdır nefsin hakikati Peygamberimizin buyurduğu gibi benim nefsim kafir dedi, ben onu Müslüman yaptım artık bana kötülük emretmiyor. Bu peygamberimizin de peygamberlik sınırları içerisindeki kendi inisiyasyonunu yaşadığını yani kendi seyru i sülükünü yaşadığını anlıyoruz. O bir peygamberin seyru i nasıl olur bilemiyoruz bilemeyiz evet. Hı, ama yaşadığını söylüyor peygamberimiz biz kendimizinkini iyi kötü biliyoruz. Nasıl bir sevilisülük, nasıl bir kemalat yolunda makam makam yükselip e, mertebe kazandığımızı anlıyoruz. Burada herhangi bir problem yok. Bunu konuşabiliyoruz. Ama peygamberin nasıl olur onu biz bilemeyiz. Onlar ki farklı. Ehasül Havas evliyası, Abdülkadir Geylani gibi zevaat-ı kiram belki belki anlayabilir. Onu da bilemiyoruz. Ama Fetur Rabbani'yi okuduğum zaman çoğu yerlerini anlayamadım ben şahsen ya anlıyorum yüzeysel manasını da süperfisiyel, yüzeysel satı manasını çatı manasını anlıyorum fakat derinlerinde ne var onu bilmiyorum Tabii. anlamıyor muvaffak olduklarıma da baktığım zaman ki özsel, zati, esensiyel hususi bir iman anlatıyor o imanı ben kendimde göremedim İstanbul. Kitap bittikten sonra 500 sayfalık Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fethur Rabbani'si okuyup bittikten sonra ben kendi küfürümün farkındalığını yaşadım. İstanbul. Ondan sonra ben korktum yani bu durumdan ya baktım o kitaba göre ben yani imanın hakikatine eremedim. Yüzeysel bir iman. O da her an küfre düşebilir. Bir imana sahibiz. Yoksa kafir değiliz biz. Ama son nefesle imanımı kaybedebilirim. Hakikaten ulaşamadım. Arke imana ulaşamadım. İmana iman etmeye ulaşamadım. Aşka aşık olmaya yine ulaşamadım ben. Hazreti Bediüzzaman Esad Erbil'i hazretleriyle görüşmesi sırasında Hazreti Esad Efendimiz Kuddisesir ruhul aziz Bediüzzaman'a Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Fetur Rabbani adlı eserini okuyunuz diyor. O da olur efendim diyor. Evet. Ve Fetur Rabbani, tabi okumuş olacak ve gelecek. 15 gün sonra dergaha Kelami dergahına geldiği zaman Hazreti Bediüzzaman diyor ki efendim diyor siz bana Fetur Rabbani okuyunuz demiştim. Böyle söylemiştiniz. ...evet diyor esther ...okudunuz mu evladım diyor... ...yarısına kadar okudum... ...ve kitabı kaldıramadım ben diyor... ...Allah Allah... ...yani demek ki kitabı anlayabilmiş ki kaldıramamış... ...ben de anlayamadığım için... ...kitabın sonuna kadar okudum... İşte. ...anlayabilirsem ben de okuyamazdım... ...bu benim anlamadığımı... ...Büldü Zaman Hazretlerin de... ...anladığını gösteriyor... ...kitap tevhid hakikatini anlatıyor... ...tevhidin yani. hakikatini tevhid, anlatıyor... Tevhid. Evet. Arke tevhid. Hakiki tevhid, tevhidin hakikatini anlatıyor. Avamın aşında dolaşan la ilahe illallah la ilahe illallah kuru gürültü anlatmıyor sana. Hakikati ne? Evet. Onu anlatla muşkur. Ve dondum kaldım diyor. Kitabı yerde bıraktım okumadım diyor çünkü okuyamadım diyor. O da kendisindeki neyse onu görmüş. Ben kendi küfürümü gördüm. O da neyi gördüyse bilemiyorum. Ama benim okumam o kitabı zaman 15 günde bitirmiş. Ben bir sene iki ayda ancak bitirdim. Bir sene iki ayım aldı benim. Yavaş yavaş hazmede hazmede Arapçasından okudum. Okuduktan sonra cesaretle ben bir müminim kelimesini kullanmakta e, tereddüt gösteriyorum. Yani hakiki iman yok bende. İman, Sahte mi? iman var. İşte o. imanın iman alakalı. İşte ama ya. işte makam. Makam evet. Makam anlatmıyor Yani seyru bende ahlak var mı? Ahlakın ne kadar var bende? Bakıyorum o Muhammedi ahlak, Kur'an ahlakı, ahlakuku onun ahlakı kâne, ibaretten, ibareten Kur'an ahlaktan ibarettir diyor Hazreti Ayşe annemiz. O ahlak ben kendimde göremiyorum. Gören varsa da ayağını kaldırsın ayağının altından. ...hasretle öpeyim. Ve zor bir mertebe bu. Evet. İman hepimiz müminiz, Problem yok. Bu iman da cennete sokacak. Biz gireceğiz, Korkmayın. Ama cennette kaliteler var. Derece, dereceler var. İşte iman hakikatine uğraşanın gideceği cennetle... ...o hakikate... ...ulaşamayıp da avam imanıyla ölenlerin... ...gideceği cennet aynı cennet değil. Mevlana Muhammed İkbal... ...Cennetim Allah ibaret teshuru gılman... Ve cennet Arifan, İbaretez, Müşahede-i Rahman diyor. Evet. Molla ve Amam tabakasının imanı, onların gideceği yer cennet. Ama bol bol huriler, kadın, kız, yiyecek, içecek onlarla dolu diyor. Şarkı türkü neyse. Ama Allah aşıkların gideceği cennet diyor. Sadece Allah'ın görüldüğü bir yer. Sadece Allah'ı görüyorsun böyle nimet, yiyecek, içecek, kadın, zevk, sefa, bu gibi şeylerin yaşadığı bir cennetle sırf Allah'ın görüldüğü, sırf Allah'ın güzelliğine bakıldığı cennet, aynı cennet midir? Değil. Arada fark var. Fefem cidden. İyi düşün lütfen. İşte bu ahlak ilkeleriyle sülukun mertebelerini ifade eden, bir kelimedir bir kavramdır Makam kavrama Yani ahlakta Derece almayı ifade ediyor Ahlakın güzelleşmesine Daha güzelleşmesine doğru Bir gidişi anlatıyor Makam sahibiydi Temkin sahibiydi Mekanet sahibiydi Sakhıv ek ehliydi Vesaire Bu gibi kelimelerle Böyle anlatılmak seren bir şey var. Peygamberimizin ahlakı Kur'an-ı Kerim'den ibaretti. Sevgili peygamberimiz homo koranikus, Kur'an insanıydı. İşte makam bu yükselişle bu metafizik yapı ile alakalı, bu manevi yapı ile alakalı, yüksekle alakalı. He. Ya Rabb, yüce makamlar ver. diyorum. Makamlar, yüksek makamlar var. Böyle bu dualar var. Velilerin kabirlerine de aynı şekilde makam adı verilmiştir. Yani hayatında ulaşabileceği en son makama ulaştı. En son ulaşılacak makam fena makamı ölmeden önce ölmek izafi ölümdür. Profesör Reynold Nicholson'ın dediği gibi bizim savutaki fena İngilizce'de passing away kelimesiyle karşılanmaz. Pasik, ...passing away kelimesi... ...Reynald Nicholson bunu kullanıyor... ...ve hata etmiştir... ...passing away... ...fizik ölümü ifade ediyor... ...habir ki fenasında... ...fizik ölüm yoktur... ...metafizik ölüm vardır... Evet. ...daha başka bir kelime kullanmak lazımdır... ...fena kelimesi... ...fena kelimesi... ...yani ahlakın güzelleşmesi... ...kendi zemin olan... ...kötü olan ahlakın gitmesi onun yerine memduh olan Allah'ın ahlaki gelmesi Allah'ın o ahlaki geldikten sonra işte bu ahlak ilkelerinin sende yansımış biçimi senin makamını ortaya koyar. Evet. Düşünün ki az önce de ifade ettim istikamet doğruluk kelimesi de makam kelimesiyle lengüistik olarak dil felsefesi açısından ...aynı mana bazında değerlendirilebilir. Aynı kökten geliyor. Evet. O profesör... ...İngiliz filozofu... ...Diltley'in... ...anlam okumalarıyla alakalı... ...yapmış olduğu... ...açıklamalarda... ...bir kavramı anlamak üzere... Evet. ...onun... ...lügatta ifade ettiği... ...mananın ötesinde... ...kendine ait... ...özel açılımı olan... Evet. ...bir yapısı varsa onlarla uğraşabilmek esas o kelimenin ifade ettiği mana yakalayabilmek bir insanı olgunlaştırır diyor. Mana evet. olgunluğuna ulaştırır. Bu bugünkü batı felsefesi de bu dediklerimizin farkında. Evet. Tabii onların ameli değeri yok felsefeci olduğu için. Bizde ameli değeri var. Çünkü önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Kendimizi Kur'an-ı Kerim'e göre biz ne yapacağız? Bir ele alacağız ve Kur'an-ı Kerim'e göre kendimizi tartacağız. Evet. Yani Bizim referansımız Kur'an-ı Kerim olacak. Ahlakımız iyidir dediğimiz zaman hangi referansa göre iyi? Batı ahlakı referans olabilir mi bize? Olamaz. Olamaz. Kur'an-ı Kerim referans olacaktır. Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'i yaşayan peygamberimizin ahlakı bize referans olacaktır. 51 tane ayet-i kerimede itaat ve ittiba ifadeleriyle Kur'an-ı Kerim'i yaşar iken Hazreti Resulullah'ı kendinize referans alınız. Tamam. Emri var Kur'an-ı Kerim'de. Vazifesini yaptı. Postacıydı. Görevi bitti gitti. Öyle demiyor. Bitti gitti demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sabitimiz belli yani aslında. Sabit. El kitap, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ve hikmete peygamberimizin sünneti. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Allah emanet çünkü iyi bilmek zorundaydı anlatabilmek için. Evet. Bilemediği yerleri Cebrail'e, Cebrail de bilemezse bizzat Allah'a soruyordu. Bununla ilgili hadisler var bu dediğimle ilgili. Evet. Sahabe-i Kiram soruyordu. Ya Resulallah şu ayetin manasını bilemedik. Peygamberimiz baktı ben de bilemiyorum. Cebrail kardeşime sorayım dedi. Cebrail geldi ona sordu. Ben de bilmiyorum ne yapalım o zaman bir Allah'a sorayım cevabı getireyim sana dedi. Cebrail geldiğinde Allah'a sordum, ayet-i kerimeye şu manayı verdi. Peygamberimiz de ashabına, Cebrail kardeşim de bilemedi, Allah'a sordu, bu ayet-i kerime şu manayı verdi diye hadisler var. Evet. Yani yanılması mümkün değil. Bugünkü Resulullah'ı eleştiren ve ehl-i sünnet omurgasını yıkmaya çalışan evet. o sapık zihniyet, biz Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizden daha iyi anlayabiliriz diyerek, çok güzel nesil tükenmiş bir kel aynak kuşu pozisyonunda kendini gülünç bir şekilde teşhir ediyor. Allah böylelerini ıslah etsin. Amin, Peygamberimize amin, saldırarak, ona hakaret amin. ederek, onu küçümseyerek, ona dudak bükerek... La ilahe illallahı Muhammedur Resulullah'tan ayırmak kör bir cesaret, kör bir eseridir. Evet, Allah muhafaz. Afedemisyon olarak bu fakir bu zihniyetle ben tam... 42 seneden beri boğuşuyorum. Gırtla gırtla boğuşuyorum. Hatta bunlar yeni fark ediyor. Daha bundan 90 senesindeki yapmış olduğum konuşmalarda da de var hala çıkıyor. Evet. Bunları anlatmışım. 2020'de ancak yeni fark ediyor herkes. Bunlar zaten var olan şeylerdi. Evet. Peygamberimizi yok etmek. Şia kanalıyla. Selefilik kanalıyla. moderni hareket. Hristiyan papazların yapması gereken yaptığı eski oryantalist papazların yaptıklarını Müslüman alimler bugün yapıyor. Kendi dinlerini bıçaklıyorlar. Sanki Hristiyan papazmış gibi. Kendi bindiği dalı kesiyor. Maalesef. Kendi kolunu kesiyor. İşte makam ifade ettiği mana itibariyle ahlak ilkeleri ile sülükün mertebelerini gösterir. Ahlak ilkeleri ile sülükün mertebeleri. Tabii, sülük olgunlaşma yolunda yani. bir devamlılığı ifade, bir süreç bir vetire, proses ahlaki tekamül tekamül ama bir süreçtir yani evet. işte bu süreçte uğranılan, gelinen istasyonlar varılan seviyeler, düzeyler onları ifade eden bir kelime olarak evet. makam kelimesini düşünmemiz lazım eğer bu şekilde makam kelimesini anlatabilirsek bir evli, bir Allah dostu Yükseldi, yükseldi, yükseldi. En büyük makama vardı. Vardı o en büyük makamda. Vardı, varabileceği son makam. Evet. O da ölmeden önce ölmek. Fizik ölüm geldiği zaman o mezara koydular. O Hacı Bayram Beli Hazretleri'nin yattığı mezarı... ...onu ulaşabildiği en son makam oluyor. Evet. Ölüm makamı. İşte evliyaların kabirlerine makam denmesinin arka planında bu karakterolojik tekamül sürecinin He. nihai noktası var. Ahlaki karakter ve her insanın Allah'ın kendisine ilme ezelisinde yüklemiş olduğu güzel ahlak ne ise onun ortaya çıkışı ve çıkarabilmek ve realize edebilmek ve tahakkuk ettirip tahkik ehli olmakla Alakalı bir seviye geldiği zaman artık o hedefine ulaşmıştır. Ve ölüme ulaşmıştır. Ve artık ölebilir. Kendisine ait olan vazifeyi de yapmıştır. Onun için evliyaların makamlarına, kabirlerine makam denmesinin arka planının bu şekilde seyir sülük, manevi eğitim ve tekamülle alakalı bir anlam bütünlüğü bir ve mana açılımı var. Ve sembolik olarak da evliyaların türbelerine de makam adı verilmektedir. Evet hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir programda efendim sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.